أنار طريقنا إلى الجنة النعيم ومن تبعهم من أصحابه الكرام وآل بيته المطهرين العظام والتابعين بعدهم وتابعيهم إلى يوم العظام يوم الدين الذي ينفي الله من في الأرض أجمعين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 Asıldayız. Selef-i salihin hakidesi kitabı 11 tane asılıdır. 9 tane asıl elhamdullah senelerdir çalışıyoruz her salı günü kitabederde. Bugün 10. asıla geldik. 9 asılı bitirdik, 10. asıldayız. 10. asıl da adı üzerinde asıl nedir? Olmasa olmaz. Yani nasıl İslam 5 şert üzerine 5 esas üzerine 5 asıl üzerine 5 lükünü var İmanın 6 esası 6 aslı 6 lükünü var Sellefi salihinin de 11 tane neyi var aslı var O asıl üzerine yapılacaktır. 11 aslı yerine getirmesen he, yerine göre seleften değilsin, Yerine göre o konuda seleften değilsin. Yerine göre de İslam'dan değilsin. Yani bir tane cennete girmek istiyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle olmak istiyorsa, ashab-ı kiramla, tabi'in el-izamla, dört böyüc imamın atrafında, havuzda ve cennette, meclislerinde olmak istiyorsa, bu 11 aslı yerine getirmesi lazım. اسلامی صبح اوم برل مسن اس دہ neden Çünkü bu olmasa olmaz بر اصل موسم د فرآن ابراہیم o teraziden terازide, geçecek یہ تو او تھرا جی نا değil mi خرول yani ساد i̇şte sünnet bunun da önünü almıştır سنت Tamamdır پچاس yerinde oturmuştur ایمان امان اشد اللہ و اشد الحمد اللہ منہ ایمان ایمان ایمانت دنیا نونی چیز اہل ایمان Nedir iman? Ehli sünnet bunun tanımını vermişti. Memham bırakmamıştı. İman budur. Kalpten dilden ameldir. Kalpten kalbinde amel olur. Kalbinde dili olur. Kalbin dili nedir? İkrarıdır. Bir meseleyi ikrar eder, onaylar, azimet eder. Kalbin ameli nedir? He? Kalbin ameli bazı ameller vardır sadece kalpten olur. Korku, sevgi, Allah korkusu, haşyet. Bunlar amelden olur. Dil amelden olur. Onun için bu 11 asıl arkadaşlar önemlidir. Üzerinde durmamız lazım. Bunları ezbelliyin cereyini yapmamız lazım. Cereyini yapmadıkça biz o bir tarafta sevdiğimiz insanlardan olamayız. صلی اللہ yaptılar جرعی مزل جرعی ادر بومبیر اصل بخوز لد الحمد للہ یہ اصل خلد بیج اون ذہ اصل بن اصل نئی لے جدر بت ات و اہل بت حقندہ و اونرا karşı ehli sünnetin tutumu و جرش Konumuz budur. Onuncası. Türkçesi nasıl? Ehl-i şünnet vel cemaatin bid'at ehline karşı tutumu. Ehl-i şünnet vel cemaatin bid'at bid ehline karşı tutumu. Yani bir ehli bid'ata karşı nasıl olacaksın? Bu inanca giriyor mu ya? Ne var bunun inancıdan? Dua ederiz Allah hidayet verirsin onlara. Onları da kurtarsınlar. Şimdi bu dersi işlerken biliriz ne kadar celal var Allah subhanahu ve teala o dünyanın sonunu neyle sonlandırmıştır? İki noktada. Cennet cehennem. Cennet iman edenlerin yeridir. Cehennem de iman etmeyenlerin yeri. Biline ehli iman denilir o birisine ehli küfür denilir. Bu dünya böyle sonlandır sonlanmıştır. Eyidir Allah'ın adaleti gereği bu yola götürenleri de ne yapmış planini yol haritasını hepsini bize göstermiştir. Bakın bu yol dünyada insanoğlu doğdu mükelleflik anına geldi Allah-u Teala onun elinden tutar. O yolun üzerine bırakır onu. Elçi gönderir onu için. Uyarıcı gönderir. he Anladığı dilden konuşur. Bu yol diğer cennete götürür seni. O yolun da adı nedir? Sırat-ı müstakim. O yoldan kim geldi? Babamız Adem aleyhisselam. Zaten cennetten çıktı. Ya Rabbi bir de cennete nasıl dönelim? Ey Adem dedi. Bu yolu tutsan cennete dönersin. Yolun bir ucu dünyada, o bir ucu nerededir? Cennetin hapsındadır. Bunun adı sirat-i mustakimdir. Ki beş vakit namazda biz dua ediyoruz ama anlayarak dua etmemiz lazım. Ne diyoruz? İhdine sirat-i mustakim. Bize, sirat-i mustakime, sirat-i mustakim üzere سرات مستقم اونہ اولہ ediyoruz ہدایت یہ دین سراتھ مستقب سقط نماز دکھ سراتھ علیہ اولر چیمت اولر üzerinde tamamladın Nimet ne zaman tamamlar دنیا دا olsan, olsan, nimeti, nimeti, dünyada verir جی tabiiz تب درج بھا سنجر نہیں مت تھام دن Onların tuttığı yola bize nesip et. Bu da hangi yoldur dedik peygamberlerin ve peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de onu ashab tabi'in bugüne, bugüne kadar ve kıyamete kadar de bu şahıslar bu yol devam ediyor. Bu yol bu yolda da cidenlerin taifenin adı nedir? He? Et taifel mansura. Zeferden Ne olmuş? Müjalenmiş. Müjdelen. El firkatun najiye kurtulan toplum. Neden kurtulmuştur? <gülüyor> Cehennemden ve cehenneme giden yoldan. Buların da bu adı nedir? İşte bu bu kitaptır. Selef-i salihin Kimdir selef-i salihîn? Ehli sünnet vel cemaat. Bunların dört tane imamı var. Başımızın tacı, gözümüzün nürü. Bunlardan biz dünyayı görüyoruz. Bunlardan biz cennetin kapsını buluruz. Onlar da kimdir? İmam Abu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet. Bunlar sırat müstakimin sahabeden sonra önderliğini yapmış ümmet de bunlara teslim olmuştur. Dört imam, başkasını tanımıyoruz. Kim bu dört imamın kriterlerini uymuştur? O bizim böyük imamımızdır. Kim uymamıştır? Uyduğu kadar bizdendir, uymadığı kadardan beri geliriz. Çünkü bunlar Allah Teala tarafından tezkiye olunmuş. Dört imam. Bir, Resulullah bunları tezkiye etmiştir. 3 dönemi tezkiye etmiştir. övmüştür. Üç dönem sağlamdır demiştir. Olara sarılın. 4 imam da üç dönemdedir. İmam-ı Bağ Hanife yüz senelerinde vefat etmiş. Ondan sonra diğer imamlar 3 dönemin içindediler. Onun için iki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ümmetim delalet üzerine icma etmez. dalalet üzerine icma etmez. Yanlış yolda anlaşmaz diyor. Bu bir kaidedir. Ümmet ne demiş? Bu dört imam hakkıyla imamdır, icma etmiştir. mesela bitti mi? Bitti. Ha bizim imamımız daha da güzeldir, o da hoştur. Bak fıkıhtı Abu Hanife'ye uyuyor. Ama itikatta biraz kendisinden bir şey üretmiş olabilir. Kusura bakma. Biz işimizi riske bırakamayız. Ya bir tarafta kabul görmedi. Bir de bakıyorsun Abu Hanife ile anlaştığı taraf yoktu. Yüzde on anlaşıyor, yüzde dokuz muhalefet. Kusura bakma diyoruz. Ne kadar böyük olsan kendin içindir. Bizim böyüklerimiz bulardır. İşte bu sırat müstakim diyor arkadaşlar. Sırat müstakim yolu imamlarıdır. Bu nedir? Cennete götüren yol. Cennete götürenlerin başlarında kim var? Peygamberler var. Ondan sonra peygamberlerin varisleri imamlar var. İmamlar da kıyamet gününe kadar devam edecektir. Hiçbiri gün kesilmez. Bugün de var. Her yerde de var. Ondan sonra ikinci yol cehenneme götüren yoldur. İki yol var. Birinin adı sırat müstakimdir. Cennete götürür. İkincisi seni cehenneme götürür. sıratı mustakim değil onun adı. Sırat nedir? He? Köprü. <gülüyor> Cennetle <gülüyor> nedir? dümdüz Düz müs <gülüyor> seni jet hızıyla nasıl tren rayı oturtursun? saksol bilmezsin. Eminsin bu bu tren buradan kalktı, gittirin şehre ulaşır. Sırat-ı öyledir arkadaşlar. Hiç kaygınız olmasın. Şoför bizi kaçırır, kimse bizi kaçırır yoktur. Raydır. Kimse seni kaçıramaz. Ama diğer yol nedir? Tabi kriterlere uyarken kimse seni kaçıramaz. Yok saraydan çıkartan seni var. Ne yoluna çıkartır seni? işte cehennemin yolu. Onun da adı nedir Resulullah dedi? Dalalet yolu. Dalalet yolu. Cehenneme giden yol dalalet yoludur. Dalalet nedir? Val'dan alınmış. Val nedir? Kaybolan. Kaybolmak yolu. Bu dümdüz değil, jet hızıyla geçemezsin. Çetrefilli yoldur. Bunu benzetecek benzetecek yani bir sahraya benzetirsin. Sahraya da kayboldun. Bir melem yoktur. Bir minare, bir işaret yoktur. Onu işaret kurasın, bu tarafa gideceğim. Dümdüz yol, Nereye geçsen bilmiyorsun. Belki ölümüne doğru gidiyorsun. İndikçe dibine iniyorsun. Sen sen ne diyorsun? Kurtuluş yoludur. Dalalet yolu. Yen de bir dağlığın içine düşersin. Her yer dağ, kocaman dağlar. Nereden çıkacaksın bilmezsin. İşte bu dalalet yoludur. Bu yol seni nereye çıkartır? Muhakkak cehenneme çıkartır. Bunların adı sırat müstakimde olanların adı ehli imandır. Ehli sünnettir. Neden ehli sünnet diyoruz? Çünkü sünnete uymuştur. Çimin sünnetine? Ahmet'in, Mahmud'in mü? Hayır. Resulullah'ın sünnetini Neden cemaat demişir? Hiçbir zaman tek değiller. Grup halinde. O sünnet onları toplamıştır. Cemaat olmuşlardır. Sünnetin atrafında toplananlar. Ehli dalalet nedir? Teç başına kalan, koyuncu bir sürüden onu ne yer? kurt yer. Dalalat yolunda kurt yoktur. Kurttan daha kötü var. O da nedir? Şeytandır. Seni nereye götürür? Kendi yanına cehennemin dibine kadar götürür, ebedi de sen oraya çıkar. Şimdi ehli imana karşı ehli küfür var. Ama bu dalalat yolunda da bazı ehli imanı kanzayla çeker şeytan. Dalalat yoluna çeker. Ama bu çekmede ne olur? Bazını hemen alır çeker, ebedi götürür. Bazını ebedi götüremez. Çünkü ehli imanın nürü, bereketi onun kalbindedir. Ne yapar bu sefer? Ne ile çeker? Ne kupartsam ondan çardır diyor. Çünkü şeytan öyle bir düşman ki edubun mubin Allah Subhanahu taala diyor apaçık düşmanınızdır. Ezeli en büyük düşmanınızdır. Bizden ne kopartsa o fıkıtkla yola çıkmıştır. Seni çifine almasa, ebedi cehenneme götürmese, ya biraz gel yan çık bir de olsun. Yeter ki biraz gel. Ne yaparsın biz efendim? Sırat-ı müstakimden alır zig-zag çizersin. Çıkarsın biraz dalalet yoluna, ayağın kayar, bir de ay oturursun, bir de kayar. Allah kurusun. Bu aslında da Var kayar, var az kayar. Var kaymış. Bir de uyanıktır şeytan. Allah Teala diyor adımları var. Dikkat edin. Sindire sindire. Seni kaydırır. Cehennem yolunda, dalalet yolunda oturtmuş seni. Sene diyor. Hayır. Bu sırat-ı müstakimdir. Seni aldatır. Sen de diersin. Evet. Sırat-ı müstakimdir. Zannedersin. Sırat-ı müstakimdir. Kendini cehennemin kapsında bulursun. Eyvah dersin. Yanlış yol seçtim. Dönüş verin mene izin verin dönün bu sefer sırat müstakimden ayırlamam heyhate heyhate. Maalesef. Böyle bir şans yoktur. Bir içere gelir sana. Dünya bir içere yaratılmış, bir içere imtihan olunur. Ondan sonra bitti bir iş. Kazanana koydun çepçene o gelir. Kitap senin kitabın. Ne yazdın sayfalarını orada okunur. Terazide amelinde ne var ise o tartılır. Onun için arkadaşlar bu onuncu asas önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü dalalet yoluyla sırat müstakimi ayıran bir yoldur. Biz okuduğumuz bundan öncekiler hepsi sırat müstakimin kriterleridir. Bugün de dalalet yolunun kriterlerine bakacağız. İnsan nasıl dalalet yoluna gider? Zaten üçüncü asılda Biz neyi işledik? Ehli sünnetin 3. asıl ehli sünnet tekfir, küfür hakkındaki görüşüdür. Nasıl tekfir nedir, küfür nedir? Nasıl insan tekfir eder? Kayıdlar kurallar onu işledik. Orada bildik küfür nedir? Dalalet yolunun tam cehenneme he, ciden yol ebedi cehenneme onu kriterlerini bildik. Bir de dedik Bu ton değişir iblis. Sana bazen hafifini gösterir ama aslında Allah kurusun seni neye sokar? Yanlış yola sokar. O yanlış yolunda adı şeriat'te nedir? Bid'attir. Bid'attir. Şeytan sana direkt diyemez. Kifret Allah'a dersin. Vay uyanık. Sen düşmanımsın. Allah'ın anlattığı bize düşmansın. Hayır sen benden uzaksın. Kaybeder. ہاں جن تھوپل چل ایمانی چلے ایمان نہ قدر نہ قدر Bereketli bir şeydir iman. Onun için gelir şeytan, sana demez. Gel, şifir yap. Ne der sana? Yavaş yavaş, sındıra sındıra, kademe kademe seni aktarır. Bazen hiç aktaramaz, sana ne der? Ne kupartsam çardır, sen gel bu yol üzerine, bu yol daha güzeldir. bak گے şey işte, yere götürür Dünyada da önüne bir dene çıkar diyor ki yanlıştasın. Yedemese ya bazen öyle dersene at gözlüğü taktırır seni. Her şey sen anlatır bu yol yanlıştır. Hayır diyorsun yanlış değil. Bu yol doğrudur. Bugün de görüyoruz ehli bid'at aynen yolda gidiyor işte. İşte bu bid'attır adı arkadaşlar. Bid'at nedir? Onun tanımına geleceğiz. bidat eti detaylıyla didik didik açığa çıkaracağız inşallah. Çünkü tehlikeli bir meseledir. Şeytanın yoludur. Kıs, kı, kıssacası bidat bir tanımına geçelim şimdi. Ondan sonra detayına geçeriz. Kıssacası bidat nedir? Şeytanın yoludur. Şeytanın yolu ne demektir? Yani Allah'ın emri değil, şeytanın emridir. Kıssacası budur bidat. Yani ne demek bu? Yani eğer bunu da anlamıyorsan şöyle açıklarız. Yani Resulullah'ın emretmediğini şeytan sen emretmiş ona uyuyorsun. Bu da bes dinde olur. Çünkü şeytan sana demez ya Resulullah kaşukla yememiş sen kaşukla ye bid'at bid olursun. Şeytan biliyor bu bid'at değil. Bu nedenle seninle uğraşmaz. Anlatabildim mi? Bid'at sadece Allah'ın emrinde olur. Yani dinde olur. عیدقاد تول عبادت اُن ہر جندہ اب رس اللہ مسوتر مم وسلم بزم جب جمنگی بزم جب چھیت گی میں جبی ایمس بزم جب طبقے خشف امس عرب بلر اتر سربیست اِسلامت تھم تھر سنتمس چگہ اخل نظیر رسول اللہ sellem, Medine'ye geldiğinde özel, çok zeki sahabeleri gönderiyordu. Gidin Faris'te, cidin Roma'da ne öğrenin? Nasıl silah yapılır? Kılınçın orijinalı nasıl yapılır? Arabın kılıcı eskiden anlamazlar Arapler. Kılınçları zayıf oluyordu. Savaşta kırılıyordu. Romalıların niye kırılmıyor? Gidin bunun formülünü bulun. Zırhların formülünü bulun. Savaş tektiki öğrenin. دشمن اللہ Ki şeytana uyanlara ne deriz? Ehli bid'at deriz. Nasıl sünnete uyanlara ehli sünnet diyoruz? Resulullah'ın yolunda gidenlere sırat müstakimde ne diyoruz? Ehli sünnet Ehli sünnetin kaç tane imamı var arkadaş? Dedik dört tane ana imamları var. onlara ne diyoruz? Ehli sünnet imamları dörttür diyoruz. Ondan sonra diğer imamlar olana tabi olanlardır. Gördün mü? yani sünnet imamları e bir de bid'at ehli var. Ehil nedir? Bid'ate sahip çıkanlar. Bid'at <gülüyor> onları toplamıştır. Bakıyorsun bir grup bir bid'atin etrafında toplanmışlar cemaat olmuşlar. Buna ne diyoruz? Bid'at ve ehli bid'at. Onları bid'at toplamış. Bizi nasıl sırat-ı üzerinde sünnet toplamış. Bunları da yolunda bid'at toplamıştır. وَلَوْكِ چِفِرْ دَيْلِ اما بِدْعَدْتِر رسول اللہ'ın emri değil. Kimin emridir? Baş düşmanımız iblisin emridir. Şeytanın emridir. Şeytanın da askerleri var. جِنَّنْ اِنْسِنْ شَيَاتِينِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ يُوح۪ي بَعْضُهُمْ لِبَعْضُ Birbirlerinin de ilişkileri var. Birbirlerine yardım ederler. Fikir verirler. Alışveriş yapanlar. Evet. Bunlar hepsi şeytan tarafından kime karşı hazırlanmış? Sırat müstakimdekiler bu yol üzerine gitseler bizim haybimiz ne olur? Anlaşma Allah-u Teala'ya iblis tür söz vermişim. Adem'in oğullarını ben sırat müstakimden koyacağım kendimden cehenneme çekeceğim. Bu sözde öyle bir çibir var ibliste öyle bir çibir var bak ebedi rahmetten kavulmuş hala aklanmıyor çibir üzerine çibir yapıyor. Halbuki ebedi rahmetten kavulsa ben şey istiğfar, tövbe Allah'a yer varsa gözyaşı dökse olur? Allah talep elchaf edebilirdi Allah gafur Ama niye etmedi? üzerine çibir yapıyor. Hata üzerine hata yapıyor. Madem beni kavdu ne diyor Allah Teala'ya ispat edeceğim ben, bunları götüreceğim. Senin evliyaullahları, senin dostlarını kendimden alacağım yanıma, benim yanıma. Kaldığın yere bunları da götüreceğim. Bunlar için beni kaldırır ispat İspat edeceğim seni. İblisi yoldu. Onun için bu insan oğlunda da olur. Bakıyorsun biz cemaat çalışıyoruz, bir tane baş olur, ayrılır bizden. Kalkar ne yapar? Madem siz beni çıkarttınız, ben size ispat ederim o derneği, o cemaati ben yürütürdüm. Gider başka bir derneğe açar. Başka bir ispat etmek için. Allah rızası için değil. iblis tela yapıyor ispat ediyor Allah söz vermiş. Ve Allah Teala kıyamet gününde ve evet, iblis yer sözün doğruydu diye. 1000'de 999 taneyi kendisiyle götürür cehenneme. Bir tane sırat-ı müstakimde kalır. Az öz Allah dostları azdır özdür. Cinesi odun olsun. Allah da öyle diyor. Az olsun öz olsun. سن سے امتحان تھر لس دنیا ذوربل مچان تر سب رشتہ نفس ور شہوت ور انسان سرت مستقیم دلالت شند سفلر چیار وش نت دنیا سون چیارت ذہن دولدہ جہنم سفلر یول لرچ دل سرت مستقیم دلالت تریق اللالت Birinin başında kim var? Resulullah var. O birisinin başında kim var? İblis var. Resulullah kendisi intikal etti rahmete. Kim kaldı ondan sonra varisleri? Bugüne kadar, kıyamete kadar bu ipin başını çekiyor. Bu yolun başında önderlik yapıyor. Ama İblis Adem aleyhisselam babamız zamanından dalalet yolunun önderliğini, imamlığını yapıyor. Allah da adaleti gereğimine izin vermiştir. Hikmeti gereği. Demek ki bir için büyük dikkat etmemiz lazım. Allah da de onun planını bozmak için bize bütün planlarını anlatmıştır. İblis ne düşünüyorsa Allah yaratmış onu düşüncesini de bilir. Hepsini bize anlatmıştır. Hepsi bizim kitabımızda sünnette var. Bütün peygamberler de bunu söylemiştir. Bütün peygamberlerde iblisin her planını açıklamıştır. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'da Kur'an'da ne diyor? Hutuvat-ı şeytan. La tettebiyo. hutuvat şeytan. Şeytanın adımlarına uymayın. Ona ittiba etmeyin. Kime ittiba edin? Bu başta i̇mam Huda. Hidayet imamı. Ve onun varisleri. Yollar içe ayrıldı. Ehli imanın yollarını, kriterlerini bildir Bu sefer ehli bid'atın kriterlerini bileceğiz. Şimdi arkada şini okuyacaktır. Önce iki şey var. Önce bu ehli bid'at, bizim mevkufumuz, durumumuz, görüşümüz, bunlara karşı duruşumuz nasıl olması lazım? Ona çıkarız. Ondan sonra bid'at nedir? onu aç clocklarız bidat kimdir hangi bidat seni cehennemin dibine götürür çifre götürür hangi bidat çifre postadır hangi bidat e, iblise daha sevimlidir hangi değil hangisi hafiftir hangisi ektir detayını bidat kat çeşittir deyim nesidir hepsini ne yapacağız tümünü inşallah detaylarına getireceğiz bizde Zaman dedi ki bütün derslerimizde önemli değil. Ne böyle uzun insan boğsun ne de böyle kısa datayı bizden kaçsın. Orta bir yolda inşallah açıklarıız inşallah. Yeter ki biz ehli sünnetin görüşünü hakkıyla he elimizden geldiçe aktarmaya çalışırız. İnşallah. Evet Eyüp abi. Ehl-i sünnet vel ve cemaatin bidat ehline karşı tutumu Selefi Salih'in Ehl-i sünnet vel ve cemaat akidesinin temel esaslarından biri de dinde onda olmayan yenilikler, yenilikler çıkaran bidat ve heva ehline buz etmek ve onlara engel olmaktır. Ehl-i sünnet onlara buz etmeyi, onları terk etmeyi yermeyi, onlara selam vermemeyi ve saygı göstermemeyi Allah'a yakınlaşma vesilesi sayar. Bu nedenle onları sevmezler onlarla arkadaşlık etmezler Onlarla oturup kalkmazlar, şahitliklerini ve rivayetlerini kabul etmezler, sözlerini dinlemezler ve dini konularda onlarla tartışmaya girmezler. Kulaklarını onların batıl sözlerini dinlemekten korurlar. Zira onların bu tür sözleri kulaklardan girince kalbe yerleşir ve oraya şeytanın vesveselerini çeker. Onların durumlarını, kötülüklerini ve hatalarını açıklamayı... ümmeti onlardan ve onların sapık bid'atlerinden sakındırmayı, insanları onlardan ve onların bid'at amellerinden uzaklaştırmayı, onları ve dine aykırı işlerini ortaya çıkarmayı en önemli vazifelerden biri olarak görürler. Bunları iyiliği emretmenin, kötülüğü men etmenin bir parçası Allah'a, Resulüne ve Müslümanlara karşı bu halif dinin hakikati olan nasihatin bir bölümü sayarlar. Evet. Tamam, hadisleri sonra okursun inşallah. Şimdi, Ehl-i Sünnet. Çimdir ehl Sünnet arkadaşlar? Nereden başlıyor birinci kuşağı? Sahabadan. Sahaba, tabi'in, etiba'u tabi'in, dört imam, bübüne kadar. Bunlar ehli i Bid'at karşısında durumlar. Nedir? Diyor ki, Bid'atı önce tanımlıyor. Diyor, dinde olmayan meseleleri ekleyenler. dinden olmayan amelleri yapanlar karşısında tutumumuz ne olacaktır? genel olarak, şimdi bu geneldir Bir artı bir ki adını koyacağız biz. Ehli bid'at. Ehli bid'at var ise nasıl ehli kible var, ehli iman var, bunlar hakkında görüşümüz var. Ehli bid'atin de hakkısın, hakkında ehli sünnetin görüşünedir Ben teker teker açıklayacağım bunları. Çünkü mesele vehimdir. Çok vehimdir mesele. Yemeyin. Yani ya bu da namaz kılıyor, bu da filandır, bu da böyledir, bunun da niyete iyidir. Bu, sahabeden gelen bize itikattir. Bu olmasa olmazdır. Bunu ile allah Teala'nın karşısına çıkacağız. Çünkü nedir? Biri Resulullah'a uymuş, اوبی سیتھنسٹر یعنی جماعت hava ve حوا sahibi Bid'at hava her zaman aynendir. Çünkü bid'atin asıl kaynağı nedir? Havadır. Hava nedir? Nefsin. Ben öyle gördüm. Aslında insanın havası kime uyması lazım? Şer'in kriterlerine olması lazım. Benim nefsim her şey ister. Her haramı çeker. Ama kriterler var bana diyor hayır. Buna el uzatma kırmızı cizgidir. Buna el uzatsan elin yanar. Allah'ın emridir. Uzatsan o bir tarafta cezamı. Ben havama, nefsime hakim oldum. Olmayan ne yapar? Zineye de düşer. içki de içer. Yalan da söyler. Gıybet de eder. Nedir bu? Demekçi havasına hakim olamadır. Ehli bid'enin kökeni neylendir? Havaylandır. Hava nedir? Yani nefsin istediri. Nefsi serbest bıraksan seni çöplüğe kadar götürür. Bak bugün de batı size örnektir. Batı'da nefsi serbest bırakmışlar. Ne yapıyorlar? Ha? Bazı işler yapıyorlar. Eski eski adamların tabiriyle şeytan bile utanır. Hele bu internet vasıtasıyla öyle pislikler çıkıyor. Çünkü i̇nsan insan ki insanın aklına gelir mi bu? Geliyor işte. Yapıyorlar. Demek ki nefis kontrol olacak halinde. Nefsine uyanlar dinde de bid'at ederler. Şert değil, nefsine uyur. Haramdan uzaktır ama şeytan orada onu bid'ate sokmuştur. Aynendir. Ki çöplüğe götürür seni, ki cehenneme götürür. Aynendir. Nefis budur. Kriterlerini kaybetmeyeceksin. Bid'at ve hava ehlini buğz ederiz. Buğz nedir? Ha? Sevginin tersidir. Sevgi nedir? Hoşnut olursun. istersin barabar olarsın onu gördüğünde mutlu olursun kanın coşar insan oğlunu sever babasını sever hanımını sever kardeşini sever vatanını sever bak ben vatanıma geldiğimde böyle bir derin nefes alıyorum hoşgültü oluyorum mutlu oluyorum bunun adı sevgidir işte bu kız nedir nefret ediyorsun sevmiyorsun görürken onu rahatsız oluyorsun صفت لڑے نیتمامز لازن اہل ات خرشس نلن bu لازم اہل اتر بوزمس لازم سو مز لازم حشرت علم لازم بو اہل سنت اللہ یار insan oğlu bir tüy yarat yaratabilir mi Ben onun rengini, derisini, tonunu değil, onun yaptığı ameli nefret ediyorum. Çünkü şeytanın amelidir. Onu ona nefret etmeyen Resulullah'ın yolunda değil. Nasıl olursen iki zıddı bir araya getiriyorsun. Olmaz. Velav'l bara biz 15'ten seçmiştik. Hatırlarsınız. 6. asılıyıdır galibi. Velav'l bara nedir? Sevgi o düşmanlık. Allah için severiz, Allah için buğz ederiz. İşte bu buğza kimi içindir? Allahçındır. Neden biz ehli bidaatı buğz ediyoruz? Çünkü şeytan olmuşlar, Allah'ın yolundan uzak durmuşlardır. Buğz ederiz onu. Sonra diyor وَيَزْجِرُونَهُمْ Zecir nedir? Yermek. yermek. Nedir yermek yani Türkçe? Ben, ben anlayayım yani nazir. Ben... Tercih etmek. aşağılamak, uzak durmak onun. Yani her yerde onu süsün Konuşturmamak. Dik onlarda insanların şey yapma, dikkatlerini çekmek Bu aşağılamak, bunlar uzaktır yani. Yani bunların boyasını dökmek havam diliyle. Evet. sonra ne diyor? Ve yakarabun ilallahi bi maktihim ve hecrhim ve ve zilalihim ve biterkis selamı aleyhim ou ta'zimihim ve tevkirihim Allah'a hundüşeller bu fiillerle Neden zaten biz buğz ediyoruz onları onlar da Allah'ın yaratanı ama biz onların fiillerini buğz ediyoruz tümçe Allah'a bu bu buğzumuzdan da Allah'a yahun düşürür ibadettir bizim için Allah için sevmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kim Allah için sevdi Allah kim buğzetti fakat istekmelel iman imanı Tamam oldu diyor bu imanı Tamam oldu diyor yüzde işte imanımız Tamam olsun Allah dostlarını severiz şeytanın dostlarını bu ederiz bu Rasulullahı Severriz iblisi bu ederiz Allah'ı severiz Allah'ın düşmanlarını bu ederiz Ç olursa olsun baş düşmanımız baş düşmanımız bizim de düşmanımızdır Rabbil alemin de düşmanıdır. Evet. sonra veh ve maktihim makt teneder yani onlar kalbimizde olana karşı hiçbir sevgi muhabbet yeri yoktu. Yer koyamamış. Böyle çoğu bizim babamız olsa, kardeşimiz olsa. Hatırlarsınız Şafina karşılığında aynendir. Bu da aynendir fark etmez. Ondan sonra vehrijihim onları hicret ederiz. Hicret nedir? Bir yerden göç edersin. Yani onlardan bir mecliste bulunmarız. Onların meclislerine gitmeriz. Onlar bizim meclisimize gelip ha gelip bizi dinlemek için değil, celip bizi eşit görünmek için bizim meclisimize sokturmarız onları. Onları hicret ederiz. Bunlar bu sokakta, biz o bir sokaktayız. Ne demiş eskiler? Ne şeytanı görür نہیں سر سالواتی اللہ چنچو بلر شی تھانے کی بخار سن تخ دیا ہستان سے جدر ve zemm hem izlalihim ehli bid'ati her zaman zemmeder zemmedir yani kötülüklerini dalalet yolda olduklarını anlatırız şahısların değil ha bak bazı arkadaşlar karıştırıyor bazı hocaların tenkit ediyor şahsını adamla biçim konuşuyor ağzını yamutuyor gözünü yamutuyor adamın tipine bak bunlar yanlıştır biz inancını yaptığı ameli Burada bizi şeytan yine avlıyor. Sözde Allah'a yakın düşürüz ama o birden yine bir çer çıkartıyor şeytan. Yer değiştiriyor. Ve izlalihim. İzlal nedir? He? Yani onları aşağılarız. Küçümseriz. Hak etmemişler. Neden? Kim hak etmiş bizim yanımızda, gönlümüzde tak kursun, onu ikram ederiz. Efendimiz bile olur. kim Allah'ın dostuysa o dosta nedir derece derece ne kadar yakın o kadar bizim efendimiz ve terk-i aleyhim onlara salam vermezler bile ehli bid'at selam bile vermezler neden bid'etlerinden dolayı sonra o onları hala hiç tazim ve saygı göstermezler سر اللہ Evet Şimdi bakın, burada yine karıştırmıyorum, biz şu anda adını koyuyoruz. Bu, bir artı bir ki, bu bizim ehli Sünnet'in Ehl-i Bid'at'e karşı görüşüdür. Ama bunu uygulamaya kalksak, bunun kriterleri var, onu da inşallah açıklarız. Aynen çifir gibidir. Bir fiil çifirdir, birden o fiil işleyirse hemen kafir diyemeyiz ona. Kriterleri var, savunma hakkı var, neden etti bela, Mahçemeye çekeriz onu değil mi? Kendini savunma hakkı var, avukat getirme hakkı var. Edebiyeti yok ise birden onun yerine konuşabilir. Bu şanslar hepsi tanınmış İslamiyet'te. Adalet dinidir. Biz şimdi kriterleri okuyordur. Bazen bunları gönlümüzde yaşarız. Yerine göre fiilimizde yaşamarız. Neden? Çünkü engeller var. Onları inşallah hepsini işleriz. Sura ne diyor? Fahum la Onları hiç sevmezler. Ve la ysahibunhum. Onlardan arkadaşlık sohbet etmezler. Yola çıkmazlar. Çünkü sen kiminle yola çıkarsın? Sene destek olsun yolda. Nasıl Rasulullah sall sallallahu aleyhi ve sellem demiş? Celisus salihu ve celisus su. İyi toplumla kötü toplum, iyi top arkadaş toplumuyla kötü arkadaş toplumu neye benzetmiş? parfümcü dükkanıyla demirci dükkanına benzetmiştir. Muhakkak parfümcü dükkanının o havayı bile teneffüs eden yeter seni maralın güzeli. Ama demirci dükkanı kıvırcık atlar seni, bilmem havası, dumanı, kokusu filan içini sıkar. İşte budur. Biz onlardan sohbet etmeyiz. ولا يجالسونهم oturup onlarda bir mecliste bulunmazlar. ولاب خاتبون اصل مخاتب بلا قبول مذل مخاتب دہیل وقبل شہادت شہادت شاہد لرن روایت insan kabul etmez مسلر چھنسا قبولیت شافرین و فاسقن وطن روایت مقبول دعیل شہادتہ مقبول دیل lazım laflarını dinlemezler. Bu ne demektir? Yani bir ehli bil'at konuşurken nasıl birden Allah'a kifrediyorsan dinlemek istemiyorsun, elini kulağına koyacaksın. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müzik çalırken çobanlayı çalıyor, Resulullah elini kulağına koyuyor. Yanında Abdullah İbni Ömer 10 yaşındadır. Ey Abdullah duyuyor musun? diyor duyuyorum devam ediyor. Sonra merkep yürüyor, رس اللہ مبارک شیطانہ تم امید او حرم کھل مشتر اونچ اہل اتیان اہل سنت اہل ایمان meclislerinde davetlerinde Allah'ın ve اللہ tartışma ve سنس hele hiç واون Ehl-i sünnet hiç girmez ehli i bid'atte munazaraya. Munazara nedir? Yani odur meydan tartışma. Yasaktır ehl-i sünnette. Çok ender olur, şertleri de çok kattıdır. Yani bir böğüc imam olacaksın, bütün ehli i bid'atin püf noktasını bileceksin, o zaman çıkacaksın. Belki sen alimler diyorlar haksın ama tanıtma gücün zayıftır, Ahl-i bid'at şeytanu vasılsıdı, dehâ edebiyat yapar, insanların şüphe ettir kalplerini çalar. Onun için sakın duymayın, dinlemeyin, bunlardan münazara, mücadele yapmayın. Onun için alimlerimiz hiçbir zaman bunlardan mücadele yapmazlar, illa zaruratte. Kim yaptı mesela onlardan mücadele? İmam Ahmed. İmam Ahmed Kur'an mahluktur diye fitne İbn Ebi Daud aleyhim خلیفاؤ خلیفا önünde, ima, yani? önünde rifai سلطان تصوف مناظر عالم دلی تھر ذات والا مجلر خلیفہ سلطان دید Siz gelindiniz. Size cazaketsiz han. Dur dediler ya. Bizim bazı özel hallarımız var. Bular anlamazlar dedi bu. Biz Allah dostlarıyız. Biz ataşı yeriz. Ataşa cileriz. Bizi yakmaz ateş. E İbn Taymiye dedi ki: Evet. Allah dostlarına taş yakmaz. Sizi yakar. O zaman dedi yakın taşı herçimizle taş eceleriz. Her içimizde ateşe gireriz. Ama bir şartım var dedi. Siz dedi şeytan size öğretmiş nasıl yakması. Kurbağa yağı çıkartıyorlar, içine bilmem ne okuyorlar. Canlarını sürüyorlar. Ateş fazla etkilemiyorlar. Ateşe girmeden önce banyo alacağız burada. Ondan sonra ya Allah Bismillah dedi ateşe gireriz. Bakalım biz yakınlarınız yoksa siz yanarsınız. E İbn-i Teymi diyor ki Ben eminim ki inşallah Allah beni zefer kılar. Ve öyle niyetliydim girecektim. Yen Muhammed'in dini bugün zefer kılır yen ben batıl üzereyim. O zaman hak etmişim ataşte yanarım diye. Böyle niyetten azimet ettim gireceğim diye. Bunlar bahtlılar ibinten ve bu kadar ciddidir. Ay geri vites attılar yan yan çizdiler. Yok dediler olmaz. Siz bize karışma. Biz banıyalamayız, falan yapamayız. Sultan dedi atın bunları içeri. Bu andan sonra yasakladı bütün tekçelerini. Siz dediği yalancısınız. Siz şeytanın elemanısınız. İşte mesele nedir? Mesele dilde cedelleşmek yoktur. İlle ki birden imkan olsun. İbn-i bir de bunlardan neyle zedelleşti? Mezhepçilerle zedelleşti. Öyle at gözlüğü takmış mutaassip imamlar var İbn-i Teymiye'ye karşı çıkıyorlar. Yine geldi başka sultanın önünde. Dört mezhep, İbn görüş, bu senin mezhebinde racih görüş değil senin جینم جی görüş budur Allah Allah diyorlar biz kendi mezhebimizi senden mi öğrenelim? Açıyorlar bakıyorlar doğrudur. Böyle bir ilme sahibiysen evet çıkıp bugün de televizyonda da çıkarsın. E biz görüyoruz televizyonda bazı çıkıyor tartışıyor dinsizlerle, yen ehli bid'atle, yen ehli dalaletle pasif kalıyor. Ondan sonra insan da diyor ya bu doğru diyormuş. Bunlar ne bilirler filan. Adam çıkıp bir layıkla tartışıyor. Adam diyor ben ateistim inanmıyorum. Vallahi din peygamberi inansaydım senin gibi olurdum. He tartışıyor onunla televizyonda ayet hadis getiriyor. Ya Adam diyor ben sen neyim? Benim ne ya beni akıl mantıktan konuşmerim. E bu bu caiz değil. Bu abalishliyor. Kaç tane insan fitneye düşer velçi onun niyet kurtarmaz mı burada? Sen kim sana bu görevi verdi? Onun için ehli sünnet hiçbir zaman münazaraya ehli bidatla girmez. Kendimizden emin değiliz. Evet, elhamdülillah biz kendimize eminiz. Tuttuğumuz insanların eteğini tutmuşuz. Kimdir biliyoruz. Neredeyiz biliyoruz diyor. Nereye gidiyoruz biliyoruz. Ama onlar bilmiyorlar. Ama nedir? Bu şeytan sinsi olduğu için nasıl biz onu gör, görmüyoruz o bizi görüyor. Sinsidir. Allah da ona o avantajı vermiş. Düşmanımızdır. Bu dünyada intihandır. Hikmeti gereği böyle kurulmuş nizam. Onun için biz ne yapacağız? Ehli sünnetin kriterlerini öğreneceğiz. Ondan kurtaracağız. Hatta değil tartışma. Diyor ki vayesunû ezânahum an semâ'i ebâtîlihim iddarra. Diyor ki tartışmağı bırak şimdi. Ellerini kulaklarına koyanlar duymasılar şeytanın lafını. Onun için çıkar televizyonda baktığın bir denesi. şu anda bir de televizyonları da var ehl-i bid'atın. Çıkar edebiyet yapar işte. Senin için delil getir akıl nakıl ha? Bir kısmı normal kanallarda çıkar. Kriterler yoktur İslami kriterler. Ne tipinde var ne o oturuşta var. Yani adam din adına konuşmuş konuşuyor. Şimdi her şeyin bir neyi var? sifatı var. Sifatı nedir? Yani bir tanımı var. Yani bir marangoz. Bizim salih kardeş marangozdur. Salih işten çıkarsan nasıl anlarız marangozdur? Yani bellidir. Kalemi kulağında olur. Metresi yana takılır. Adamın birisi üzerinde tutkal olur. Ya bu adam marangoz deriz. Berber tipi düzgün olur, saçı düzgün olur. Bu adam berberdir deriz. Yani her insanın bir sifatı var. Din, din aleminin ne sıfatı var? Adamda en azından biraz sakal olur, cihimi, kuşamı düzgün olur, e, adabli olur, böyle olur. Bu nedir? Bu din adamıdır deriz. Cihimi, kuşamı belli olur. Her insanın. Bunların cihimi, kuşamı zaten belli değil. Sokakta karşına gelse normal bir insandan ateistan, dinli, dinsiz, hoca, diyanet işleri başkanlığı fark etmiyor bu ayrı mesele. Adam koymuş yanına kadını hem de enormal bir kadın normal girilmemiş enormal, tipe enormal medyada kadın enormaldır koymuş yanına dinlen bahsediyor e sen bunu nasıl dinlersin eğer sen alim değilsen gerek çok bunun şüphetini bile dinlemeye ha alim insan bu ne diyor insanlara bunun batılını anlatıyorum Orada dinleyebilirsin. Onun haricinde sakın ehl sünnetin nasihatine uyun. Hiç dinlemeyin. Velevçi doğru diyorsalar. Ne deriz abu abu Hureyre'ye şeytan? Dedi ayetel kursu oku sene şeytan yaklaşamaz. Resulullah dedi sene doğru dedi ama kendisi yalancıdır. Yalancının sözü dinlenilir mi? Onun için tutarız. Nerede kanalda gördüğünüz kadar konuşuyor at. Velev dinlen diyanetten güzel de konuşuyor. Dinleme. Üç tane doğru söyler, 7 tane bozuk söyler sana. O şüphelerden ne olur? İşler işte bak geliyor şimdi. Ne diyor? Bu kötü zar, gar nedir? Zerel verici sözlerinden kulakların tıkarlar. التي اذا مرت بالاذان وقرت في القلب وجرت اليه وساوس الشيطان وساوس الشيطان diyor ki bu şüpheler gelse kalbe yerleşir çünkü şüphe acayiptir bak bazı virüsler var niye kendilerini tubdan diyor hakimler kuruyun kendinizi çünkü muhakkak celil bulaştırıcıdır onun için girerken bazı hastalığa Ambargoya alıyorlar onu. Yoğun bakım alıyorlar. Doktorlar bile girerken ağızlarına ne koyuyorlar? Maske takıyorlar. Çünkü bulaşıcıdır. İşte iblisin sözü böyle bulaşıcıdır. Kalp de tarla gibidir. Ne düşse içine alır. Onun için kalbi her zaman zikirden cilaleyeceksin. Cila yapar? Format atar kalbi her zaman. Virüs var içi içinde... çıkartır. Yani zikir olmasa bir bilgisayarda nasıl antivirüs yoktur? Hemen bir hafta olmaz bilgisayarın harbiski çöker. Kalp öyledir. Antivirüs koyacağız. Anti iblis koyacağız. O da nedir? Allah zikri. Bitirir iblisin işini. Bir nokta düşte cilalersin atar onu. Ama o noktayı niye? Ne şeytanı gör ne besmelezini çek dedir. dinlemeyeceksin kulağını tutacaksın. Çünkü Aylişünne derler bu şüphe hemen kalbe geçse kalır gizli virüs gibi bir köşede. Yeri geldi kullanır onu diyor. Buna ne diyorlar? Aynen khalaya naime yani bazı hücreler var kanser hücreleri bedende var ama bun olmuş uyumuş. Yeri geldiğinde çıkar meydana. İşte budur. Onun için iblis yeter ki doğum atsın ondan sonra onu seneler sonra olsa kullanır. O darardan. seneler olsa kullanır o şüpheyi sende. Velâçi şimdi işlemesin de. Bir anazur asnasında onu işle. Evet. Ondan sonra diyor ki ehli sünnet bakışları nedir ve raunu bi enne beyani halihim Ehl-i Sünnet görüyor کی inanıyor ki nedir bunların hallarını durumlarını وَكَشْفَ اَشَرِّهِمْ وَعَوَارِهِمْ Bunların şerlerini ve bu açık noktalarını keşfetmek Ehl-i Sünnet üzerine bir vaciptir kimin yanında keşfetmek ümmete doğru ümmeti bunlarla aydınlatmak bu dalalet yoludur Şeytanın yoludur. Velev ki süslü gösteriyor ama bu cehennem yoludur. Bunu keşfetmek nedir? Bizim görevimizdir. Velev insanlar bizi taşlasa bile biz onların peşlerine koşarız, yarvarırız onlara. Hatta anlayana kadar. Bizim görevimiz budur. Anlatabildim? Ondan sonra insanları onlardan sakındırırız. Emellerinden nefret ettiririz. bidatleri var ise eşkeri ise o bidatlerini ortaya çıkartırız. Bidatçileri teşhir ederiz, adılarını koyarız filan bidatçıdır dikkat edin gitmeyin yanına. lafını dinlemeyin, virüs gibidir, bulaşıcıdır. Ondan sonra e şeriatına kalan muhalifler bu da nedir? Ehli sünnet bunu en önemli vaciplerden görüyor. en önemindendir. Bunu görüyor. emretmek, nehmi, eh, giriyor. واجبھی Emir bil نی جیور سنس اہل امر önemli bir yeri var. Hatta bazı alimlerimiz İslam'ın şertini altı demiştir. Altıncısı bu demiştir. O kadar önemlidir yani. Çünkü insanları, seni nasıl Allah kurtarmışsa, bütün insanları da Allah kurtarsın senin görevindir. Yok ben kurtardım, insanların canı çıksın. Bu Musulmanda olmaz. Bu şeytani oldu. Onu. Ben nasıl kurtardım, kurtarıldım, ben de vesile olacağım, Allah beni gibi bütün müminleri, musulmanları kurtarsın. İman yoluna soğuk etsin. Evet. Ve <gülüyor> bunu Allah için ve Resulü için ve bütün musulmana nasihat olarak dinlendir sayıyorlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne, ne buyuruyor? Diyor ki, eddînün nasihat. Din nasihattir diyor. Yani bak dini sıkıştırdı nasihata. Dini, olarak یہ ادم شیتھان دولار کےشفت مغبابندر evet burada bu hadisleri de okuyalım dersi bitirelim çünkü hatta bu paragraf tamamlansın inşallah resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur benden önceki ümmetler arasında Allah'ın gönderdiği ne kadar peygamber varsa mutlaka onların ümmeti arasında sünnetine sarılan emrine uyan havarileri ve sahabileri olmuştur ne var ki daha sonra onların ardından bir takım kimseler gelir ki yapmadıklarını söyler, emrolunmadıklarını yaparlar. Bunlara karşı eliyle cihad eden mümindir, diliyle cihad eden mümindir, kalbiyle cihad eden mümindir. Bunun ötesinde ise hardal tanesi kadar bile iman yoktur. Gördüm arkadaşlar. Bir tane diğer ya hoca çok katlı konuşuyorsun. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Ben Resulullah'ın hadisine açılıyorum. Ben kendimden bir şey getirsem yüzüme toprak sepin. Lafımı dinlemeyin. Ehli bid'at kabul edin. Biz devamlı sözümüzün arkasında büyücü imamlar var. Biz kimiz? Biz sadece bir çöpüz O kadar. Ondan dolayı kim dedi ben böyle görüyorum? Bana göre budur. Onun yüzüne toprak sepilmesi lazım. Onun lafı dinlenmesi lazım. Ondan uzak durması lazım. O şeytanın ağzıyla konuşuyor. Evet biz imamlarımızın peşindeyiz. Bak Resulü Ekrem ne diyor? Diyor ki Menden önceki bütün peygamberlerin neyi vardır? Havarileri, ashabı vardır. Havari nedir? Yakın ashabı, ashab da genel. Bunlar ne yaparlar? Bunlar o peygamberin ilmini nekil ederler Diyor ki ondan sonra bu havariden ashabtan sonra ne çıkar? insanlar gelir. Huluf yani halef, selef biliyorsunuz. Yani nesiller gelir, o nesillerden öyle O nesillerin de sifatı dediklerinden amel etmezler. Dedikleriyle amel etmezler. Yani nediler? Ehl-i Bid'at Yahudiler elimleriyle amel etmiyorlar. Allah onların üzerine gazap getirdi. Hristiyanlar samimidler. Amel etmek istiyorlar. Ama elimsiz amel ediyorlar. Şeytanın dalalet yolunu oynuyorlar. Onlar da nedir? وَلَا دَّالِينَ Dalalet yoluna gidenlardı. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Böyle bir toplumu gördünüz, onlardan cihad edin. Cihad nedir? Cihadın zirveti, savaş alanında karşı tarafı yok etmektir. Manevi tarafta da karşı tarafın fikrini yok etmektir. Kendisini değil. Fikrini yok etmektir. Neyle bir cihad edin? Resulullah adını koy. Dilinizden cihad edin olarak. ne diyor burada فَمَنْ جَاهَدُهُمْ بِيَدْهِي فَهُوَ مُؤْمِنِ kim eliyle onlardan cihad etse o mu'mindir tabi burada eliyle cihad İslam devletinde yöneticiye yönetici ne yapacak bunları aralacak içeriye tıkacaktır eğer yapamıyorsan bugün de bizim gibi ne yapacaksın dilinle cihad edeceksin anlatacaksın onları keşfedeceksin işte bizim anlattığımız gibi Ondan sonra diyor ki yapamıyorsun azınlarız, konuşamıyoruz bile kalbimizle cihad ederiz. O da imanın nedir? En zayıf noktasıdır. Diğer hadiste geçtireceğim. Ondan otaya yani eğer kalbinle de cihad etmiyorsan senin imanın nedir? Allah kurusun tehlike nedir? Gördük mü nereden desteğimizi aldık? Resulullah'tan. Diğer hadis nedir? Tabi bu hadisi kim rivayet etmiş? Müslüm. Müslüm. Evet. Ümmetimin sonlarında sizlere din konusunda sizin ve de babanız, babanız, babalarınızın duymadıkları şeyleri anlatacak kimseler olacaktır. Onlardan olabildiğince sakının. Resulullah diyor haber veriyor. Tabi gaybten haber vermek nedir? Gelecekte bunlar olacak. Bu mucizedir Resulullah'ın. Mucizelerindendir. Hepsi de tıkır tıkır oluyor alamettir bu. Kıyamet alametlerinin. diyor sizden sonra bir zaman gelir ki dinlen olmayan meselelerde insanlar gelir konuşurlar. Ne siz ne babalarınız öyle bir şey duymamışsınız. Onlardan uzak durun. E iyi de adam diyor ben ateşe giriyorum. He? Bu dinlendir. Allah'a yakın olmaktır. Ya bunu ne sahabe cirdi ne dört imam cirdi. Değil mi? Adam bu bu ne Abu Hanife Demek nedir نماز bu? دربن E ya işte iyidir böyle demişler alimler. Hayır. Resulullah buna ne siz ne babalarınız duymamış mı? Burada babalarınız kimdir? Alimlerimizdir. E i̇yidir adam ne diyor? Tefriciye namazı kıl. Ya tefriciye namazı nedir? Kim kıldı? Böyücü imamlar kıldı. Sahaba yaptı O zaman ben de yapmam. Kusura bakma. Bundan sakındırın. vesaire buna bütün bid'atleri bularak kıyas edebilirsiniz. دیکر şey نسل eksi de artı gibidir. Mesela bu kadar. Evet, önümüzdeki derste inşallah Allah izin verirse şimdi bu ehli bid'at hakkında görüşümüz bitti. Eydir bid'at nedir ki tam datayla ki bu ehli bid'ate niye bu kadar vehim bakıyoruz? Bid'ati anlamamız lazım. İnşallah Allah Subhanahu etse önümüzdeki derste bid'ati anlarız. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.